Bu kaynaklar kelimesiyle bir daha girelim isterseniz. He, Böyle bir müphem başlangıç Hı, gibi olmasın. Doğru. Yani İslam'ın kaynakları dediğimizde, dediğimizde neyi, ne ne anlıyoruz? kitap bana. diyoruz. Bu kitap yani nasıl bir kitap anlıyoruz? Evet sanki ben dersen... biliniyormuş gibi anlatmış Yok, oldum ama Hakal programda zikrettik ama bu Haklısın. müstakil dinleniyor doğru, Müstakil, müstakil dinleniyor. bir saatlik evet. bir program oluyor. Şimdi üstadım İslam'ın kaynakları dediğimizde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 Ama kitap esas... Esas <gülüyor> kitap kültürü var. Yani evet. Elimizde bir kitap evet. var. Evet. kitaba uyuması lazım yani mutlaka. Kitaba uymayan şey olmuyor. Olmuyor. olmuyor yani evet. Kitaba uyar ya da yok evet. demek oluyor. Bu kitaba uyduralım demek. Yani eğri taraflarını düzeltelim bunun. Hileyle de olsa. Evet. Yani doğru yapacaksak. anlaşılması budur yani. yani evet. Tabii doğru anlaşılması gereken bu. Evet. Elimizde kitap var. Bununla Kur'an demek istiyoruz. Evet.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 Bismillahirrahmanirrahim diye Kur'an öğrenmeye başlayanın hemen kullanacağı kaynaklar değil. İlim adamlarına öncelikle hitap ediyor. Evet. Yani bizim gibi sadece işte Arapça öğrenmiş vesaireler ilmuhal düzeyinde kalırız biz. Yani özü alın özü bize aktarılmış bilgileri biz kullanabiliyoruz. Şimdi kıyası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 Yani yok hakikat bu hocam Yani bu müştehitlerin Müştehit kelimesini kullandınız yani, Müştehit kelimesi de e, Bir yeni bir kelime Dinleyicilerimiz e, açısından inşallah da ona konuştuğumuz da konuştuğumuz mevzu gibi. açısından Ama kıyasta Konuşmamız lazım onu Yani müştehit tabii, yaptığı tabii. için bunu Bunu müştehit yani, yapacak Evet yani e, kim? Nasıl bir adam müştehit yani Müştehit Evet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 Bağlantıları var ayetleri. Yukarısıyla gibi. aşağısıyla diğerleriyle bağlantısı var. Yani belki birinci ayetin diyelim işte iki bininci ayetle bağlantısı. Bağlantısı var. Evet. Aynı zamanda o hadisi, hadisi şeriflerden yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği açıklamalar oluyor. Evet. Bazı ayetlerle ilgili. Eğer bunu bilmiyorsa bir müştehit...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 e ee, iki kişi kıskanmazmış. Kimi? Kocası ve babası. <gülüyor> Çok doğru. Çünkü koca da baba da nasılsa sevapta, da, mutlulukta da ona döneceği Hadi, için. Mesela baba cariye oluyor. Yani yok dünyevi şey açısından. Ha, dünye, evet. e, dünyevi olarak da bu bunun oğlu, bu bunun talebesi. Yani evlat ne kadar büyürse büyüsün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 Kendi sağlığında binlerce açıklama yaparak Binlerce ama 1-2-3-5 evet. değil evet. İşte Buhari'de 4 bin tane var mesela Hem sözleriyle hem hayatıyla Eylemleriyle hem, tabi Bazen bin, susarak gördüğüne Her türlü tepkiyle evet. Evet. Sözlü, elle, susarak e, Kaşlarını çatarak Her türlü tepkiyle Kur'an'ı açıkladı Peygamber Efendimiz evet. Sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Dolayısıyla, dolayısıyla Kur'an belki bin tane Temel prensip koymuştu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 farklılaşmış. Ha, piyango da kumardır. Nasıl diyor şimdi bir alem... Evet. Evet. En canlı örneğini veriyor. Kur'an'da yok. Peygamberin evet. sünnetinde böyle bir yasak yok. Asab-ı döneminde böyle bir şey yok. Evet. Hatta bugünkü piyango çeşitli Emevi döneminde de yok. Evet. Çok yakın zamanın. Evet. Bir tane kağıt alıyorsun. O kağıttan yıl başında yahut işte falan yerde bir şey çıkıyor sana. Evet. Şey, çıkıyor veya çıkmıyor. Şimdi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 Ben değersiz bir şeyi değere dönüştürmeyi şansa bırakan bir yatırım yapıyorum. Evet, evet. Bugün piyango bileti ya da o, o diyelim ki o sistemi işleten adam. Kumarcı. Ya o, <gülüyor> kumarcı yani. Kumarcı adam. Evet. Şimdi piyango bileti beş kuruş eden bir şey değil. Kağıt üstünde seri numara var bir tane. Tabii. Çıkar çıkmaz meçhul.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 direktif. Evet. Eğer bunu böyle kabul etmezsek o zaman kurşunla insan öldürmek mebah olur. Çünkü peygamber zamanında ya balta ile öldürülüyordu ya mızrakla öldürülüyordu. Kurşun yoktu. Kurşun yoktu. Ama ne diyoruz? Kılıcı, baltası, mızrağı değil, canın çıkmasıdır suç olan evet, öldürmekte. Evet. Sen Canı çıkartan neyse her neyse evet. ne yaptık? Öldürmeye kıyas ettik. Evet. Baltayı, kılıcı, mızrağı değil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 E, şartlarından biri de mi? yani iman edeceksiniz der gibi. Evet. Daha sonra Müslüman olanlara bunu bir daha şart koşmuyor oturmuş oluyor o Büyü... oturmuş, oturmuş evet. oluyor. Şimdi burada yani şu anda e, Türkiye'de mesela belki ilk defa bizden duyuyordur pek çok insan kaba kesip şarap yapıyorlar canlarının evet. önündemize. Ben, ben de ilk defalıydım. Yani, i̇lk defa böyle bir şey şimdi gündemde yok. Evet. Ama şimdi ne olabilir mesela?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 Mesela peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı 4 işte 2 2 4 rekat buyurdu. Biz buna kıyas ederek sabahla öğle arası boş vakit oluyor. Günler çok uzun. 3 rekatlık veya 4 rekatlık bir namaz daha koyalım deyip ibadette kıyas yapamayız. Yani yeni ibadet üretilemez. Üretilemez. Yani. Evet. Bu olaylar ibadetlerin dışında kalan günlük hayatımıza dair meselelerde yenilenme oluyor. Evet. Çünkü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 bir ipek üzerinden gururlanacak, kibirlenecek bir kafa yapısına sahip olmaması gerekiyor. Zinet, zinet kadına ait bir hak. Bu evet. yüzden altın da, altın da erkek haram. için haram. Bu mantıktan dolayı haram. Evet. Ama bu yüzde yüz değil. Allah biliyor bunun temel illetini. Ha, Sadece hadisi şeriflerde ipucu veriliyor bu konuda. Hmm. Fabrikada üretildiği zaman on binlerce metre normal e, ipek kumaşla pamuk kumaş yan yana satılıyor zaten. Evet. Ama öbürü yan yana satılmıyor.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 gökyüzüne yüzüne kadar yükseldiği bir zamanda bu noktayı şeriatını zorlamaması lazım. Mesela çok önemli hocam. Altın evet. Bir erkeğin parmağında işte 500 lira etmez herhalde bir yüzük. Evet. En değerli altın da olsa. Alyans evet. Ama mesela çok değerli taşlar var. 5 milyon belki. Onu haram etmiyor şeriatımız. Değil mi? Evet. Hikmetiyle yani bu sadece altın böyle altında bir böyle çizili bir. madde var. Altın haram. Yani madem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 Altında da geçerli. Şimdi özellikle konumuz ipek konusu değil, altın konusu değil, alkol Fiyaz, konusu da konu. değil. Evet. Kıyas ediyoruz. Yani evet. fakih dediğimiz, yani dini, müştehit dediğimiz, dini, dediğimiz. müştehit, fakih, hepsi aynı manada. Evet. Allah diyoruz evet. mesela? Bu da bir müştehit gibi bir kavram. Fakih de dinde derinleşmiş. Dini çok derin anlayan. Anlayan insan anlamıyor. Ama dinde felsefe üreten adam değil hocam. Evet. Öyle derinleşmiş değil. <gülüyor> o batarak derinleşmiş. <gülüyor> evet. Din üzerinden felsefe yapmak batmaktır. Evet. Dinin o deruni dünyasına ölçüleriyle girmiş. Evet. Allah'ın kitabı bir numara, sünnet iki numara, ümmetin icma üç numara.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 İşte hep müştehit deyince yani o akla geliyor da tek müştehit değil ama bütün insanlar fıkıhta onun çoluk çocuğu durumunda olunca adı hep evet. onun akla evet. geliyor. Rahmetullahi evet. Aleyhim Cemiyan. Evet. Birlikte İmam Şafii sayabiliriz. Hepsi. Hep yani bin Hanbel'i sayabiliriz. Bu mektebin Tabii. talebeleri hepsi. Evet. Evet. Mekte Onların her birinin binlerce talebesi. talebesi hala evet. geliyor elhamdülillah. Şimdi kıyas yapıyor böyle büyük bir isim. Kıyas yapıyor. Bu kıyası A'yı B'ye benzetiyor C'dir sonuç diyor. Evet. Tamam.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 ...bin puanlık bir müştehit alim diyelim... ...Ebu Yusuf bin üzerinden... ...980'lik diyelim... ...İmam Muhammed 975'lik diyelim... ...sembolik şeyler böyle bir evet, rakam evet. yok ortada... ...şimdi... ...bir de Ebu Hanife ile... ...benim gibi birini... ...Ebu Yusuf'la benim gibi birini ölçsek... ...eksi bine çıkıyoruz neredeyse rakam... Evet, ...yani bıraksam evet. ...binin 900'ü eksilere iniyoruz... Evet. ...nedir bildiğimiz ettiğimiz... ...takvamız, zühtümüz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 Yani hala kıyas yapacak liyakatte insan var mıdır? Yoksa biz e, sadece diyelim İmam Ebu Hanife'ye e, işte başvurarak mı çözeceğiz şeylerimizi? Tabii. Bu ya, çok önemli bu bir konu da, hocam. Belki ya, bunu özel görüşmemiz özel lazım. Özel şey yapalım ama şöyle kısaca. Hocam iştahat kapısını Ebu Hanife açtıysa o gidince kapansın. Evet. Allah açtıysa o kapatmadan kimse kapatamaz bu kapıyı. <gülüyor> yani adı kim açtı evet. Peygamber Efendimiz e, e, Muaz'a Yemen'e gönderirken İştihat kapısı açtı Filan tarihte de kapanacaktır bu Deme de kimseye evet. Yani Allah'ın açtığı bir kapıyı Bir kul Kapatamaz Kapattığı zaman Yani namazı iptal etmiş gibi oluruz maazallah Evet Bunun yerine